Mercek ek hidrojen yaratmak üzere alışılmış biçimde ekseni çevresinde döndü. Sonra tokmak kökü alıp havalanırken ikinci bir kez daha döndü. Oldukça ağır bir esinti tokmağa savaşçının şapkasının üstündeki tüye doğru itti. Subab tam saniyesinde işledi sonra aygıt yere konarak rondelaların açılmasıyla ince ve hafif avını bıraktı. Böylece renkleri ustalıkla açıklaştırarak orta ayırtı lal rengi köklerden oluşan tüyün kenarını oluşturan soluk pembe yeri tamamlıyordu. Tırnaklar aynı yükseklikte mercan rengi üç dayanak bulduklarından içerideki ince uzatma eklerinin hiçbiri çıkmamıştı. Neredeyse aynı zamanda yeni bir devinim gerçekleştirerek yükselme gücü yarattı, bunu ikinci bir çeyrek dönüş izledi, yerel dönüşleri değişmez bir biçimde saatin akrep ve kovanı için benimsenmiş yönde gerçekleşmişti. Tokmak son yolunun ekseninde dümdüz ilerleyerek subabın yardımıyla Kantorel'in söylediğine göre çok güzel bir Amerikalı kadının göz kamaştırıcı dişlerinden biri olan inciden de ak bir eşsiz köpek dişinin üzerine indi. Rondelaların yaklaşması sonucu mıknatıslanmanın gerçekleştiği anda hızla geçen bir bulut güneşi tümüyle örttü, hava katmanlarında değişik karışıklıklar yarattı, yeni akımlar geçti. Mercek çabucak etkin konumuna döndü Kantorel sis perdesinin geçişini daha başlangıçta kestirmiş ilgili kronometrenin bağlama düzenlerine gerektiği biçimde ayarlamıştı Böylece yoğunlaştırıcı camın etkin duruşu önceki iki kezden çok daha uzun sürdü O zaman güneşin her türlü buhardan uzak sıcaklığı sonucu bol bol hidrojen üretmeye 1-2 saniye yetmişti Yeğeniltici işlem bitince tokmak sessizce hızlandı ve yelin birdenbire yön değiştirmesi sonucu düşteki güvercinin üstüne indi. Böylece güvercinin bir kanadının ucu tam yerine yerleştirilen ak kuşakla da tamamlandı. Bu kez tırnaklardan birinin iç iğnesi kronometresine uyarak yolunun sonunda zararsız ucunu yere bastırmak üzere iyice aşağıya inmişti. Onun yardımıyla daha yukarıdaki öbür tırnaklarda aynı düzeyde iki dişe dayanınca denge korunmuştu. Supab'ın az önce şişkinliğini indirdiği balon yeniden gazla doldu, sonra merceğin sürekli etkisiyle yerden kalktı ve uzatma iğnesi mekanik olarak tırnağına geri dönerken araç hep aynı yönde ilerleyerek gitti uzakta. İkinci İmparatorluk kroniklerine göre Kontesli Castiglione'nin görkemli çiğneme aygıtını bozan, böylece bu benzersiz güzelliğin tek ve çarpıcı kusurunu oluşturan dişe benzeyen çok düzgün bir mavi dişi aldı. Bu anda bulut oldukça hızlı bir biçimde kayarak güneşi perdelemez oldu, güneş de tüm gücünü yeniden kazandı. Bu yeniden belirme geçici tutulma sırasında ortaya çıkmış karşı akımların sonu oldu ve esinti hemen hemen eski yönüne kavuştu. Gezgin makinenin havalanmasını sağlamak için merceğin uzun bir çaba harcaması gerekmedi. Makina hoş bir devinimle savaşçının pantolonuna dek gitti. Subabın anlık bir etkisiyle buraya indi. Burada tırnaklar yerle farklı kalınlıkta iki koyu mavi dişin oluşturduğu çok farklı yüksekliklerde üç varış noktası buldular. Ama önceden kronometrelerinin karşılıklı etkisiyle iki iğne farklı biçimlerde dalmıştı. Şimdi en uzunu yere dokunuyor, öteki ise en ufak oylumlu dişe uzanıyordu. Yeni çivit rengi parça tam gereken yere düştü. Balonda çabucak ek bir güç kazanarak dümdüz yolunu kocaman ve çirkin kara azı dişine dek sürdürdü. Tokmak her üçü de kısa bir andan beri aynı biçimde iğneden yoksun görünen tırnaklarını usulca onun çevresine yerleştirdi. Kantorel anımsadığına göre gelecek özdevinimsel dolaşıma dek sonu gelmez bir bekleyiş gerektiğine bildirerek bizi ağır adımlarla uçsuz bucaksız alanın bir başka bölümüne götürdü. Üstat, yönelim noktası olarak düzlüğün ucunda yükselen, daha önce de uzaktan uzağa olağanüstü parıltısıyla kaç kez gözlerimizi çekmiş olan bir tür dev elması seçmişti. Elips biçimde yuvarlaklaştırılmış, iki metre yüksekliğinde, üç metre genişliğinde dev mücevher, güneşin tepeden inen ışınları altında kendisini her yöne yönelen şimşeklerle donatan, neredeyse dayanılmaz ateşler fışkırtıyordu. Oldukça dar olan alt bölümünü kımıldamayacak biçimde çok alçak bir yapay kayaya oturtulmuş gerçek bir değerli taş gibi petek biçimi yontulmuştu devinim durumunda değişik nesneler içerir gibi görünüyordu yavaş yavaş yanına yaklaşıldıkça bir dizi garip ses arpej ya da yükselip alçalan gamdan oluşan belirsiz bir müzik duyuluyor çok hoş bir etki yapıyordu gerçekte iyice yaklaşılınca anlaşıldığı üzere bu elmas suyla dolu kocaman bir kaptan başka bir şey değildi Hiç kuşkusuz kaptaki suyun oluşumuna olağan dışı bir öge girmekteydi. Çünkü derinliğinin her noktasında var olduğu sezilen tüm ışınım camın yüzeylerinden değil ondan gelmekteydi. Gözler peteklerden herhangi birinin üzerine getirilince kabın içi bir bakışta tümüyle görünüyordu. Ortada ten rengi bir mayo giymiş çok güzel ve ince bir kadın dipte ayakta duruyor ve tümüyle suyun içinde başını usul usul sallayarak sanatsal bir çekicilikle dolup taşan sayısız duruşlara geçiyordu. Dudaklarında şen bir gülümseme kendisini her yandan çevreleyen sıvı ögede özgürce solu kalır gibiydi. Saçları sarı ve çok güzel tümüyle açılmış başından yukarıya yükselmeye yöneliyor ancak yüzeye ulaşamıyordu. Her saç teli en ufak devinimde bir tür ince su kılıfıyla çevrili olarak su katmanlarının sürtünüşüyle titriyor, böylece oluşan tel uzunluğuna göre yüksek ya da alçak bir ses çıkarıyordu. Elmasın yakınlarında işittiğimiz çekici müzik bu olguyla açıklanmaktaydı. Becerikli genç kadın isteyerek crescendo ya da diminuendolarını boynunun salınımları için seçtiği değişken güç ve hız dereceleriyle ayarlayarak oluşturuyordu bu müziği. Gam ya da arpejler ezgisel yükseliş ve inişlerinde en az üç oktavlık bir alana dağılabilmekteydi. Kadın çoğu kez başını hafiften, gevşekçe oynatmakla yetinerek çok sınırlı perdede kalıyordu. Sonra gövdesine geniş ve sürekli bir yalpa devinisi vermek için kalçasını çalkalıyor, böylece en yüksek genişlik ve seslilik düzeyine ulaşan ilginç algısının tüm olanaklarını kullanıyordu. Bu gizemli müzik insanı bir tuhaf eden bir deniz kızına benzeyen genç kadının çekici duruşlarına çok güzel uymaktaydı. Tınının seslerin yayıldığı sıvı ortamdan kaynaklanan benzersiz bir tadı vardı. Bazı bazı önünden şaşırtıcı bir hayvan geçiyor keyifle yüzerek kocaman kabı araştırıyordu Pençeli dört ayaklı yapısının da tanıklık ettiği gibi hiç kuşkusuz bir kara yaratığıydı Etkileyici derisi pembe ve her türlü tüyden yoksun olmasıyla gözlemciyi şaşkınlığa uğratıyordu Ama gözleri kesin bir özgül bilgi sağlamaktaydı Bu gözler tartışma götürmez biçimde bir kedinin gözleriydi Sağda bir ipin ucundan 50 santimetrelik bir derinlikte gevşek bir nesne sarkmaktaydı. Olsa olsa bir insan yüzünün tortusu olabilirdi bu nesne. Hiçbir kemik, et ya da deri ögesi kalıntısı içermeyen bir tortusu. Olduğu gibi kalmış beynin altında her yandan kas ve sinirlerin karmaşık ağları uzanmaktaydı. En ufak köşelerini bile incelikle tutan, neredeyse görünmez bir kafes yardımıyla nesne ilk biçimini koruyor, belli bir damar örgüsünün yapısından bile yanakların, ağzın ya da gözlerin yeri açıkça anlaşılıyordu. Her lifin, biraz daha kalın olmak koşuluyla, deniz kızının saçlarına konulmuş ince kılıflara anımsatan sıvı bir kını vardı. İp aşağı ucunda üçe ayrılıyor, böylece kafesi beynin tam altında bulunan üç kenar noktadan tutarak taşıyordu yükünü. İnceleme sağa doğru sürdürülünce kesinlikle dikey durumda iki su arasında kımıldamadan duran küçücük bir sütun gövdesi görülüyordu. Geniş mi geniş haznenin dibinde birkaç yerinden delinmiş çok sivri ve uzun bir maden karni durmaktaydı. Kantorel'in isteğiyle sola gelip başka peteklerin önüne yerleşince kimi zaman yalnız, kimi zaman ikili, kimi zaman toplu bir dizi küçük bireyi yakından izleme olanağı bulduk. Deney bebekleri gibi suyun içinde dikey olarak yükseliyor, sonra yüzeye varmadan yeniden dibe düşüyor, yeni bir yükselmeden önce azıcık dinleniyorlardı. Usta önce birbirine bağlı iki kişiyi göstererek bize şu açıklamayı yaptı. Addet Virlas, canice bir eğitimin sonucu Büyük İskender'i boğmaya çalışan güçlü bir kuşun atılışını engellemekti. Söz konusuna esne koca bir dramı canlandırmaktaydı. Adamın biri trajik bir sahnenin bilinçsiz kahramanı olarak yörkemli bir doğu yatağında rahatça uyumuştu. Baş ucunun yakınında duvara tutturulmuş bir altın tel ilmek edilip boynuna dolanmıştı. Serbest ucu kanatlarını açarak ölümcül düğümü istenen yönde hazırlanmış zorlu bir çekişle sıkıştırmak üzereymiş gibi görünen dev bir yeşil kuşun ayağına bağlıydı. Atlet yapılı bir kurtarıcı kararlı bir biçimde ayakta dikilmiş, işlevlerde açık bir sıra değişimiyle telin gizli bir sertlik yardımıyla havada tuttuğu katil kuşu yakalamak ister gibi ellerini uzatmaktaydı. Hepsi birden hızla yükseliyordu. Yüzeye az kala altın telin bağlandığı duvarın tepesinde açılmış bir delikten... ...birdenbire kocaman bir hava kabarcığı kaçtı. Geçişi bir iç düzeneyi kavranılması güç bir biçimde çalıştırmıştı. Bu da birkaç devinime birden yol açtı. İlmek birdenbire uyuyan adamın gırtlağını sıkarken... ...bir kanat vuruşuyla ileriye atılan kuş... ...atletin güç alanına girdi. O da onu yakalamak için ellerini yaklaştırdı. Uçan yaratığın atılımı... Neden değil, sonuç olarak kendiliğinden sıkışarak destek payını hafiften uzatmış olan telin bir itmesinden kaynaklanmaktaydı.